tutulması ve ay tutulması e, coğrafyayla ilgili işlerden söylüyorum. Ama herhalde Allah-u Teala'nın mülkünde, bunun tedbirinde e, insanların e, Allah'ın azametini artırmaya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 diye tercüme edeceğimiz Ya küsur ve küsur namazları denildi. Şimdi namazın e, şeklini ayrıntılarını bilmeden önce bir hususu tespit e, etmemizde paylaşmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında küsur ve küsur namazları kılınlar.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 Sanki sanki bu namaza paniye gerek kalmadı şeklinde bir resmesi şeytan evet. zihnimize yerleştirilir. Buna cevabımız olarak deriz ki, evet, biz 200 sene sonra değil, 100 sene sonra, 100 sene sonra hesapta bir tarafta mi olabilir?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 kutbe irade edilmesi oturarak veya e, ayakta iken imamın konuşma ahireti hatırlatması e, müslümanlara Allah korkusunu hatırlatması gökyüzündeki gözündeki e, Allah Allah'ın mahlukatı olduğunu, bir şey Allah'ın ve tedbiri dışında olmadığını hatırlıyorum. Finanlarından övbe etmediği konusunda ikaz etmesi bugün müstehaf olacaktır. Ama asıl sünnet olan güneş tutulunca iki rekat namaz kılmaktır. Dua edip cemaat olarak amin demekte de, e, bu hususta müstehaflerdendir. Aynı şey e, ay tutulması hali olan husuf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 Helak olmak, yollarımız kesildi, yani çok büyük bıraktıklar diye etlerimde. Subbullah, Subbullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahumma Allah ziyamıya, Allah diye duvar. O anda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 yani Allah'ın rahmetinin biz günahkarız, bizim için inmez belki ama bu hayvan cihazlar için insin diye talep edecek şekilde bir görüntü vermek müstehaptır. Yaşlıların, çocukların, bebeklerin de götürülmesi zikredilir. Yani böyle yapılması uygundur. Hatta eğer